94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor benim hiç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Burcu Tunçol Bozoli'ye teşekkür ediyoruz. Evet e, Açık Yeşil e, yine sel haberiyle başlıyor. E, bu artık kader haline geldi. Seller, kasırgalar, fırtınalar. Yeni normal evet. evet yeni yani normal hem ]imiz. Bill Mackep'in hem de Connie Hedegaard'da Avrupa Birliği'nin iklimle uğraşan bakanı konumundaki kişi. Artık buna e, kesinlikle alışılması gerektiğini söylüyorlar. Çünkü yeni normalimiz sellerdir, sulardır, sellerdir bir tarafıyla bir de fırtınalar tabii. Korktular. Ama yeni normallerden bir tanesi de dünyanın e, her tarafında olup biten devasa felaketlerden haberimizin bile olmaması haline geldi. Evet. Yani eskiden böyle bir felaket olduğunda bir yerde bir yani çok insanın e, etkilendiği bir şey olduğunda en azından haber olurdu. Şimdi artık örneğin. Bugün Yeşil Gazete'de çıkan Guardian'dan alınma bir haber var. Nijerya'da selin bilançosu çok ağır diye ve Nijerya'da bu sene Temmuz ve Ekim ayları içerisinde 2.1 milyon insanı yerlerinden eden 363 kişinin de ölümüne sebep olan sellerin yıkıcı etkisinin büyüklüğü daha yeni ortaya çıkıyor. Ve toplam 7 milyon insan etkilenmiş. Evet. Ve kim... <gülüyor> yani şimdiye kadar Eşi benzeri menendi görünmemiş bir <gülüyor> Pardon Boyutta Büyüklükte ve şiddette Olduğunu söylemişler Oxfam'ın geçici yani şey bölgesel Yöneticisi Nijerya'daki diğer Dierdre McArdle söylemiş bunu yani ve Acil yardım ihtiyacı var demişler halbuki hiç Ondan bahsedilmiyor Yani Evet Bu e, günün herhalde en önemli haberlerinden bir tanesi e, ama Nijerya ile de bitmiyor. E, örneğin bir başka haber e, İtalya'da biz genellikle tabii hani kaynaklar nedeniyle daha çok e, Amerika, e, Avrupa e, ağırlıkta gidiyoruz. Ama mesela İtalya'da da e, İtalya'nın en önemli e, iklim bilimcilerinden birinin yaptığı açıklamalara göre... E, Ki İtalya'da da bu gazetelere Venedik'teki böyle çok güzel self manzaraları sayesinde basına yansıdı. Yoksa bu da yansımayacaktı evet. ama Venedik'te e, biliyorsunuz kaç metre yükseldi sular yani bütün o... ...Venedik'in klasik görünümü tamamen sular altında Evet yani kalmıştı. sokaklarla kanallar arasındaki... Bir fark kalmamış hiçbir fark kalmamıştı evet. Sokak hangisi, kanal hangisi bilemiyorsun artık yani. Ama bu sadece tabii Venedik'te olmuş gibi görüyoruz. Halbuki bütün İtalya'da özellikle Toskana bölgesinde insanların çok sayıda insanın öldüğü... Dört kişi <gülüyor> öldü son benim aldığım şey... Venedik'te 149 santim yükselmiş su deniz seviyeleri ve kentin yüzde yetmişi sular altında kalmış. Şeyde bu sadece ilk örnek değil yani bu sene olanlar diyor. Bu Mario Giulacci adındaki meteorlogmuş İtalyan meteorolog 2009 yılındaki 2010 yılındaki sellerde yani iki yıl önce 150 bin canlı hayvan... Ölmüş boğulmuş sularda 2009'da da 31 kişi Sicilya'daki bunu hatırlıyor gibiyim. Evet, Sicilya'da evet. Mesina'da 31 kişinin sel sularına kapılıp öldüğü e, ve çamura aslında e, felaketler var. Bütün bunların nedeni de diyor e, Akdeniz bölgesinde e, sıcaklık artışının son 20 yıl içerisinde 1 dereceyle ile 1,5 derece arasında olduğunu söylüyor. Tabii söyleyeyim. bölgesel <gülüyor> sıcaklık artışları çok fark ediyor yani e, kutup kutup kutup e, tuuplarda orada iki derece civarında hatta. 2 derecelik bir artış göze Tabii çarptı, biz bunu ortalama, ortalama yapıp bir derece dediğimiz zaman aslında bu farkları biraz gözden kaçırıyoruz ki kendi içinde bulunduğumuz coğrafya Akdeniz e, coğrafyasında e, bir buçuk dereceye varan bir ısınmadan bahsediliyor ve sadece 20 senede yüz senede de değil yani 20 yani senesel senede... ısınma şimdi ve burada ve mücadele etmek için de yani kısa bir zaman var Var gücüyle insanların aslında bunun peşinde koşması Bir başka yani. haber vardı. Seller nerelerde artacak? Daha doğrusu seller iklim değişikliğinden mi kaynaklanıyor diye. Burada dünyanın... <gülüyor> hani bazı yerlerde sel artıyor, bazı yerlerde kuraklık artıyor. Kuraklığın arttığı e, üç tane bölge var. Orta Amerika, e, Afrika ve Akdeniz. Evet. Onun dışındaki bölgelerde aslında ortalama yağış miktarı düşüyor. Ama bizim içinde bulunduğumuz coğrafyada... E, Kuraklıktan etkilenecek dünyanın aslında birkaç bölgesinden, üç bölgesinden bir tanesinde yaşıyoruz. Özellikle bu eskilerin, e, biz eskilerin mümbit hilal diye adlandırdığı. Evet. E, e, uygarlığın doğduğu. Uygarlığın doğduğu yer. Yani Suriye'nin evet. kuzeyinden başlayarak işte Dicle Fırat havzaları bütün Irak, İran'ı da kapsayan bölge. Mezopotamya işte verimli. Hilal. Hilal diye adlandırılan bölge en çok kuraklığın, yüksek sıcaklığın en çok yükseldiği, kuraklığın da en çok etkide bulunan etki altına alacağı bölge olarak gözüküyor. Bu ayrıca da sembolik olarak da anlamlı geliyor bana. Yani dünyanın en adı üstünde verimli, mümin bit topraklardan şimdi kuraklık haberleri geliyor olması. E, Orta da çok... Amerika'da öyle tabii. Orta Amerika'da aynı Mezopotamya gibi, <gülüyor> evet. Akdeniz gibi uygarlığın doğduğu Evet. ...bölgelerden bir tanesi... ...o da ağır o da bir aynen. kuraklık tehdit... ...ve Afrika'da... ...İndus'ta <gülüyor> en yani. eskime değil... ...bir de Afrika'da evet. doğduğu yer... ...insanlığın doğduğu yer... ...uygarlık ya... doğduğu yerde bitiyor, bitiyor gibi... Bitiyor. Bir... ...aynen evet. öyle ben de tamamen bu... ...bu gözlemi yapıyorum... ...Nijerya'ya bir saniye dönmek gerekirse... Hı hı. ...ya bir de yiyecek fiyatlarında... ...yüzde yetmişe kadar... Var, hani, ...yükselmeler var... ...yani korkmuş bir açlık... E, ...tehlikesi bekliyor onları... Ve şey, ürünlerin de felakete uğradığını, yok olduğunu söyleyen haberler var yani. Şu anda hasatın ne kadar şey olduğu bilinmediği gibi kolera gibi salgın hastalıkların da ortaya çıkmasından çok korkuluyormuş. Yani çok berbat bir durumdan bahsediyoruz. Çok benzer bir durum Haiti için geçerli. Biz sendika sırgasında tabii... New York'taki metroların e, ve elektrik şebekelerinin hasar görmesi özellikle basın için hani bizim için de aslında daha ilginç e, bir durum e, idi. Çünkü Haiti'de zaten hep felaket oluyor. Ama Haiti'nin e, Sandy kasırgası vurmadığı halde sadece sendinin hani ne denir ona yan etkileri mi, akçı etkileri mi nasıl deniyorsa bilmiyorum. Ondan kaynaklanan zararı şöyle tarif ediliyor. E, Haiti'yi daha önce vurmuştu aslında. Ee, ama Sandy do, doğrudan doğruya vurmadı. Vurmadı. Evet doğrudan doğruya vurmadı. Yani New York gibi e, üstüne gelmedi yani Haiti'nin. Artık e, bilimsel olarak yanlış konuşuyor olabilirim ama tam üstünden geçmedi yani Haiti'nin. Ona rağmen bir e, buçuk milyon Haiti'li e, ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya hatta 450 bin kişi akut malnütrisyon yani beslenme yetersizliği e, sonucunda... Ölebilir diye bir açıklama yapmış. Bu da bir ActionAid e, diye bir e, sivil toplum kuruluşu Haiti'de çalışan. Ve bunun nedeni şu hükümette demiş ki Haiti'nin güney bölgelerindeki tarım alanlarının %70'i... Fert, evet, bitti. bitti evet. Yani kasırga tarafından dümdüz edilmiş durumda. Ve bir daha sel geldi zaten. Bu sendiden sonra Haiti'ye gene e, yüksek fırtına e, vurdu. E Haiti demişken aklıma da gelen bir e, şey var. Dikkatimi çeken çok hem dramatik hem de güzel de bu durumlarda güzel denebilir mi bilmiyorum bir haber. Madre diye bir sivil toplum kuruluşu. Haiti'ye çok yardım yapıyor. New York merkezli bir kuruluş. Yifat Suskin diye o kuruluşun başında bulunan biri de kadın sanıyorum. E, Haiti ile temas halinde işte tabii bütün bu yardım Orada da bir kadınların öncelikli olduğu Şimdi adını unuttuğum bir yardım kuruluşu var Haiti'de depremde de çalışıyor Bilmem daha önceki felaketlerde de hepsinde Canla başla çalışan bir şey Onlardan New York'a Madre'ye mesaj gelmiş Ya bizim e, duyduk sen diye çok biz bilmez miyiz? Bunları diye ve size biz e, Alet edevat gönderemiyoruz Tabi Maddi yardım da yapamayız ama Dostluk ve Dayanışma mesajımızı kabul edin Lütfen sempatimizi Ve birkaç da size Naçizani haddimiz değil ama Öğüt verelim mesela bir çocuklar Çok ağlıyorsa Ya da bir komşunuz bağırıyorsa <gülüyor> Sinir krizi Geçiriyorsa e, Onu anlayışla karşılayın muhtemelen çok acı çekiyorlardır ve dokunmanız iyi gelecektir filan gibi öğütler vermişler Empatik. bizim haddi empati çok etkileyici bulduğum bir şeydi yani ve, ve tek şey bu durumlarda biz bu çok acılar çekerek öğrendik ki En iyi gelen şey birisinin size dokunmasıdır, yardımcı olmasıdır. Bundan daha iyi bir deva, çare her yoktur. Lütfen bu bilgiyi de bizden bir ufak armağan olarak kabul edin diye yollamışlar. Hoş değil mi? Evet ama Amerika deyince tabii her zaman projeksiyonlar ya da ileriye dair haberler maalesef iyi olmuyor, kötü oluyor. En son herhalde Dünya Enerji Ajansı'nın açıkladığı evet. 2012 Dünya Enerji'nin görünümü raporunu kısaca evet. görmüşsünüzdür. Evet, onun üzerinde epey de Aa. durduk. Müthiş bir şey. Yani tabii. sadece şunu söylemek herhalde yeter. Amerika Birleşik Devletleri 2017'den itibaren dünyanın bir numaralı petrol üreticisi haline geliyor. Geçmiş olsun diyorum hepinize. Evet, bunu hatırlıyor musun? Yaklaşık bir ay kadar evet, önce George evet. Monbiot etraflı bir yazıda. ...tane tane koymuştu... ...dünya tepedaklak olacak diye... ...bütün bugüne kadar bildiğimiz her şey... ...yanlış, peak teorileri de... ...doğru değil... ...çünkü artık feasible hale geldi... ...işlenebilir hale geldi... ...çıkarılabilir fiyatların yükselmesiyle... ...dolayısıyla... ...Amerika'da o fracking denen... ...yöntemlerle... Kaya, ...kayaçları patlatarak, enjekte ederek... ...kuvvetli basınçla ve kimyasal maddelerle... ...patlatacak... Ve suları da zehirleyecek falan ama onların hiçbir önemi yok. Aslında bütün jeopolitiği değiştirecek ya bu diyor. Bu tam, tam bir şey gibi aslında. Yani böyle anlatırken hemen gözümün önünde canlar. Bu hani uyuşturucu bağımlılığından farklı bir durum Hiç değil. değil. Tamam yani, yani o fosil yakıtlara ulaşabilmek için hani olabilecek en irrasyonel ne varsa yapıyorsunuz. Çünkü evet. o bağımlılığı şey yapmanız Peki. lazım. Doyurmanızla, tatmin etmenizle. Evet. bu Dolayısıyla da şu anda o yüzden de bu önümüzdeki birkaç yıl... ...tıpkı Uluslararası Enerji Ajansı'nın da net olarak raporunda söylediği gibi... ...önümüzdeki birkaç yıl hayatı önem taşıyor. Yani bu Amerika'da 22 şehirde işte 350.org hareketinin... Ve doğrudan doğruya şirketlere hedef alarak. Evet, olarak. şirketleri doğrudan ve yatırım yapılmasını engellemek için. O şirketlerin can damarlarını kesmeye yönelik bir mücadele başladı. Ve 2000 kişilik konferans salonları, üniversitelerdeki salonlar filan doluyormuş. Tıka basa yani. Evet. Ee, biraz takip etmeye çalışıyorum. Ben 350.org sitelerinden sitesinden ve başka yerlerden büyük bir ilgi var. İşte Naomi Klein gibi önemli bazı yazarlar da katılıyorlar yer yer. <gülüyor> 200 kamp şeyi şirketi hedef alıyormuş kampanya toplam. Evet. Yani bu Zaten bütün dünyayı da evet. onlar yönlendiriyor. Evet. Yani bu, bu, bunun bu şekilde gidemeyeceği aşikar. Bir de Science dergisinde çok önemli bir şey de bunu doğrulayan nitelikte bir haber çıktı. Onu gördün mü bilmiyorum. NASA'nın. ...NASA'ya da bağlı çalışan bir şey var... ...Atmosfer Araştırmaları Ulusal Merkezi... diye ...NCAR... ...oradan önemli adını bildiğim... ...benim daha önceden de bildiğim Kevin Tranbeth ile... ...John Fasullo diye... ...iki e, bilim... ...adamı... ...şey yapmışlar... E, ...projeksiyon yapmışlar ve şimdiye kadar yapılan... ...bütün projeksiyonların... ...çok daha kötüsünün... ...gerçekleşeceğini tespit etmişler kümülatif 16 kullanılan belli başlı 16 iklim modelini bilgisayar modelini birlikte ele alıp bakmışlar ve e, yani görece nem küresel e, sıcaklıkların artması özellikle de subtropik denen yani tropik bölgeyle onun altında ve üstünde kalan asıl yani ılıman iklimin olduğu yerlerde nasıl olacak diye bütün bu modellere bakmışlar. Ve bir kere iklimde kullanılan modellerin hepsi cuk oturuyormuş. tamam doğrularmış yani. Fakat muhafazakar tahminleri sadece dikkate alınmaması gerektiğini söylüyorlar. Ve şunu gösteriyorlar. Her bütün şeylerde en uç noktalarda gerçekleşecek diyorlar senaryoları. En tarafı. Yani mesela işte çok sık alınan ölçeklerden bir tanesi e, 3 derece fahrenait. Bu ne kadar oluyor? İşte 1 e, dereceden 1.5 derece falan oluyor galiba. Hı hı. Celsius olarak. E, ondan başlayıp 8 derece Fahrenheit'e kadar yükselebileceğini önümüzdeki dönemlerde 10 yıllarda şeyin çıkmış ortaya sıcaklığın. Bu da 4.5-4.10'da 3 Celsius falan ediyor yanlış hesaplamıyorsam. Ve yani asıl daha çok ısınma olacağını, küresel ısınma olacağını gösteren modellerin en çok onların doğru çıkma payının olduğunu Zaten Söyleyeyim şeyde, şeyde IPCC'nin beşinci raporu, değerlendirme raporu seneye çıkıyor. Evet. 2013 Eylül'ünde ve çok kötü bir rapor gelecek, şok edici bir rapor gelecek diye bir ön şeyde bulunuldu. Evet, zaten bu benim biraz önce sözüne ettiğim raporda onun tam bir habercisi. Çünkü bu, bu insanlar bu da orada çalışıyorlar. çalışıyorlar değil mi? Evet, evet Kevin Tranbeth eminim orada çalıştığında. Yani görece nem acayip artacak falan deniyor. Bu arada da gayet tatsız bir haberim var ama bunu da söylemek zorundayım. Panda, bütün herkesin sevgilisi, ikon uh -huh, olan, uh -huh. yani çevrecilik açısından ikon olan dev panda aslında. O Çin'de yaşayan, özellikle ülkesi Çin olan yerde çok önemli bir yazı çıkmış. Nature Climate Change dergisinde saygın. Panda gidiciymiş. Yani önlenemiyor pandanın soyunun tükenmesi. Ebediyen hı hı. gidecek gezegenden yani. Ve sebep neymiş? Küresel diye ısınma. Işte. Olacak işte yani hakikaten. Tamamen. Bütün bunlar olurken artık Al mesela çıkıp Barack Obama'ya e, cesur ol çağrıları falan yapmaları artık komik hale gelmeye başladı. Şimdi e, Obama seçildikten sonra algor çıkıp böyle bir cesaretlendirici çağrı yapmış. Allah'tan karbon vergisi demiş. Yani evet, o o yani, da bir o şeydir. Ama yani artık karbon vergisi bile bana artık çok anlamlı gelmiyor bu saatten sonra çünkü gerçekten asıl olayın bu yeni rezervlerin açılmaması bütün bunların engellenmesi olması ee, lazım yani siz bir yandan shale petrolü çıkartın kayaları kırın bir yandan arktikte petrol kuyuları açın öbür taraftan karbon vergisi koyun yani bunun da bir manası yok karbon vergisini de bir süre sonra greenwash haline getirecekler gibi bir Aynen e öyle. his var fakat içinde fakat bir de iyi haber var Brezilya çare bulmuş gibi görünüyor bu panda Köser gibi Riste, yani? riskte olan hayvanların Hı. tükenmesine. Klonlama yoluna gidecekler. Aman Allah'ım evet. Peki. <gülüyor> Kopyala, <hiç gülüyor> Hemen Allah bir müzik arası verelim. <gülüyor> Diana Kroll'un son albümünden çalmaya başlamıştık. Yine oradan bir şarkıyla devam edeceğiz. Yine bu da aslında konuştuğumuz konulara hafifçe böyle en azından isminde değiniyor. Just Like a Butterfly That's Caught in the Rain. tired and lonely crying for home rain just like a butterfly that's caught in the rain longing for flowers dreaming of ours back in the sunkissed lane just like a butterfly That's caught in the rain I know that all of the world is cheery By that old cottage door Why are my wings so weary? I can't fly sun again Just like a butterfly That's caught in the rain When it's rain from the sky And I see a butterfly I can almost see He has to stop his flying I can easily sympathize With those helpless butterflies Here I am lonely Tired and lonely Crying for home in vain Just like a butterfly it's my wings so weary, I can't fly anymore, here I am praying, brokenly saying, give me the sun again, just like a butterfly that's caught in Give me the sun again the rain Diana Kroll'un son albümü Glad Ragdoll'dan 1920'lerden bir şarkı dinledik Just Like A Butterfly Fakat çok hakikaten Güzel bu şarkılar Diana Kroll ...kanıma girdi yani <gülüyor> hakikaten yeniden. Devam ederiz. Evet, şey bu... ...Açık Yeşil'de en önemli söylememiz... ...gereken şeylerden biri de... ...mücadele de hızlı bir şekilde... ...yükselerek gidiyor. Hiç seçimin... ...ertesi gününden başlayarak... Evet. Seçildiği giriştim. belli olur olmaz eyleme başladı değil mi? Evet Özellikle evet. Keystone Excel'e karşı ve... Yalnız o da değil bir doğrudan doğruya artık bu şey korkunç dehşetengiz matematiği deyince <gülüyor> uh -huh. aritmetiği küresel ısınmanın yani iki dereceyi aşması halinde zaten dünyanın kurtulamayacağı feci bir eski dünya asla olamayacağı <gülüyor> açık o rakam var. E, bunu 2 dereceye yükseltecek miktar şu kadardır şu kadar gigaton şirketlerin elindeki ise bunun 5 katı 3 tane rakamdan yola çıkıyorlar ve matematiği kendin yap aritmetiği kendin hesabı çıkar diyorlar. Çok şey var yani 350.org dışında Responsible Endowment Coalition diye bir şey var Sierra Student Coalition diye bir koalisyon var öğrenci koalisyonu. ...Enerji Eylemi Koalisyonu... ...Kaliforniya Öğrencileri Sürdürülebilirlik Koalisyonu... ...böyle bir kampanya başlattılar... ...büyük üniversitelerde... ...kolejlerde ve üniversitelerde... ...ve şunu söylüyorlar... ...fosil yakıt şirketleri artık açıkça belli ki... ...sonuna kadar yakmaya kararlı kar için... ...ellerinde yani hisse senedi toplantılarında... ...genel kuru toplantılarında söylüyorlar... ...bizim elimizde bu kadar var... ...yeni kaynaklarında peşinden gideceğiz... Bu da dünyanın sonu olur diyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Düşman belli deyip. Ve şunu yapıyorlar tamamen kolejlere bu emekli fonlarına kiliselere şehirleri şehir meclislerine belediye genel meclislerine ve eyalet kuruluşlarına eyaletler düzeyinde de tıpkı Güney Afrika'daki apartheid rejiminin ırkçı. ...rejime yapıldığı gibi... ...bir ambargo uygulanmasını istiyorlar. Hmm. 100 kadar şirket var işte... zaten ...en büyükleri de belli. Zaten tarihin en karlı şirketleri böyle... ...25 milyon CEO'larının aldığı... ...ve tarihin en büyük kârlarını elde eden... ...Eksonlar, Şevronlar filan. Şimdi diyorlar ki direkt... ...yani... ...karmaşık fonlar... ...direkt... ...mülkiyet fonları gibi işte hisse senedi dağılımları şirket bonoları vesaire ülkedeki 500 kolej ve üniversite 400 milyar dolarlık bir fon ellerinde tutuyorlarmış bu şirketlerin de içinde olduğu onları bu fosil yakıt yatırımlarını buradan çıkarıyorlar o zaman ExxonMobil, Shell ve Peabody gibi kömür işte bu Kovuk biraderlerin Baya e, terletecekler Ve çok zor durumda bırakacaklar doğrudan doğruya şah damarından Vuralım diyorlar yani evet. Enteresan bir şey aslında 200 şirket senin de dediğin gibi e, yani Piyasaya açılmış olan hisse senetleri Dünyanın bütün fosil e, Yakıt Rezervlerini de ellerinde tutuyorlar Anglo-Amerikan piyasi Bilmem Başka hiç adını duymadığımız Biliton, Şancı Yani Çin mesela filan Gazprom Rus Chevron filan bunların hepsine yatırımı geriye almak yani fonlarını geri çekmek ve bunları zor durumda parasal olarak zor durumda bırakmak. Çok incelikli bir stratejiyle bir kampanya yürütmeye başlıyor. Çok aslında. hesaplı evet. evet önceden hesaplanmış onun dışında da tabii direkt olarak Obama'nın üstüne de Keystone, Keystone XL'in e, bu arada hani bir Nebraska geçişine izin vermek için şimdi yeni bir şey başvuruda bulundu Transkanada. Yani diğeri e, iptal edilmişti yeni yol için yeni rota için başvurdu. Eğer bu açılırsa e, her bir günde e, bu nasıl diyeyim bu şeyin yeni açılması istenen boru hattının taşıyacağı petrolün Yani o katran kumundan elde edilecek petrolün bir günde atmosfere vereceği şey miktarı karbon miktarı 900 bin varil petrolü eşitmiş. Yani bir günde. günde 900 evet bir günde 900 bin varil petrol eşdeğeri bir şey geçecek oradan. Yani yine petrol geçecek yani sonuçta. Evet yani, yani bir günde 900 bin varil ya yani bu inanılmaz bir artış sağlıyor ve hakikaten... ...tabii bunun da etkisi var herhalde. Yani bir haftada 6 milyon varil petrol evet. çıkartmış. Evet, yani bu sonuçta... 6 e bu çıkartılan değil, bu sadece o petrol boru hattından Amerika'ya gelecek olan evet. yani. Bir de başka yerlere de gidiyor Kanada'dan ve... ...bu Kanada ve Amerika'nın toplamı işte birkaç sene içerisinde... ...Dünyanın Rusya'yı bile geçip, Suudi Arabistan'ı bile geçip... ...bir numaralı petrol üreticisi olmasına neden olacak. Ve Dünya Enerji Ajansı'nın bu Fatih Birol'un açıkladığı şeyde... ...şöyle ilginç bir bilgi de vardı böylece Amerika'nın Ortadoğu petrollerine olan bağımlılığı ortadan Tabii. kalkacak ve Ortadoğu petrolleri Çin satın alacak diyor. Yani ağırlıklı olarak %90'ı Asya'ya gidecek Ortadoğu petrolleri. Evet. Bu aslında bütünüyle bütün <gülüyor> jeopolitiği de değiştirecek bir şey. Tabii. Bütün savaşların vesairelerin nedeni o. Ama zaten olan... artık jeopolitiğe falan kalmayacak. Bu şeyi de e... jeopolitik yerine <gülüyor> tamamen başka bir şeydir. <gülüyor> jeoloji. <gülüyor> Son kavga bu aslında bir uluslararası marşında söylendiği gibi. bu kavga son kavgamız bayağı sınıfsal bir şey olduğu görülüyor. Yani demin ki anlatmaya biraz da çevirmeye te zorlandım. Terminoloji iyi bilmiyorum çünkü. Zorlandığım meselede senin de iyi hesap yapıldığı dediğin şeyde şunu istiyorlar yani iklim kampanyacıları bu dev ses senetleri halka açılmış şirketlerin iki yüzünün de şunu yapmasını yeni hiçbir hidrokarbon araştırmasına yani petrol, kömür doğalgaz fracking işte kaya gazı vesaire hiçbirini çıkartmamak zift petrolü filan dahası mevcut ellerindeki rezervlerin yüzde de yer altında bırakmak zorunluluğunu koyuyorlar Eğer herhangi bir umut kalmasını istiyorsak şimdiye kadar yapılan verilen zararın, tahribatın devam etmesini önlemek istiyorsak diyorlar. Yani ekstrem mi görünüyor diyorlar. Bu en azı bilim dünyasının istediği şeyler demişler. Ve aslında enteresan şeyler de var. Maine'de mesela Unity College diye bir üniversite, kolej çekmiş şeyini. Yani bu kendi mütevelli heyeti fosil yakıt şeylerinden hiçbir yatırım yapmayacağı gibi yaptığı yatırımları da çekmiş. Evet orada sistem daha farklı tabii. Yani evet. Türkiye'ye bu, bunu uyarlamak bu bakış açısını zor tabii değil mi? Burada yani orada sermaye daha geniş bir tabandan geliyor Evet sonuçta. Evet ama yani yine de %1'in kontrolünde %1 de değil 10.000'de 10 1'in. Ama demek ki etkileyeceğini düşünüyorlar yani. Evet çünkü selektif ama 200 şirketi seçip hmm. yüklendikleri zaman tabii çok... ilginç bunu tartışmak ya yani bu stratejiyi tartışmak lazım bu 350. Yani bizim de buradan çıkartacağımız dersler olabilir. Şüphesiz. Türkiye'nin durumunu uyarlayarak belki. Evet. evet. Böylece yani son bir haberi de şeyden getireyim bugün hiçbir sempatika haberim yok gerçi. Bu sen sözünü ettin Uluslararası Enerji Ajansı'nın Fatih Biroğlu'nda açıklamalarını yani ıı, pek çok hükümet ve şirket açıkça inkar ediyorlar iklim tehdidini, iklim değişikliği tehdidini demiş Keith Ellott diye de WWF'in İngiltere bölümü başkanı uh -huh. olan aktivist Ve yani şeyi kabul etmeliyiz. Fosil yakıtları yerde bırakıp, yerin altında bırakıp, yeni şeylerin peşinde koşturmaktan da vazgeçmemiz gerektiğini kabul etmiyorlar. Bundan başka yol yoktur aslında. Yani budur. Tek aksini düşünmek delilik olur demiş. Oysa bana da öyle geliyor ki insanlar bu şirketler filan Aksinin delilik olduğunu düşünüyorlar. Bu kadar yer çıkarmadan evet, evet. bunun peşinden bunun gitmez. niye toprağın dibinde bırakalım. <gülüyor> bırakalım? Bu deliliktir diye düşünüyorlar ama <gülüyor> böyle gidecek işte. Evet. E, i̇nşallah haftaya iyi haberler veririz. E, tabii. E, haftaya görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. Açık Yeşil